Açık Dergi Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Ee, bu haftada tekrar teknolojinin karanlık yüzünün neler olabileceğini konuşacağız Murat Lostar'la. Ama geçen hafta sizlerin de hatırladığı gibi elektronik imza konusunda bir ön giriş yapmıştık ve ne olduğunu anlatmıştık. Bu haftada e, Murat'ın 25 Nisan'da e, yaptığı bir güvenlik sunumu ile ilgili konuşacağız Microsoft'un bir toplantısında. Evet elektronik imzanın güvenliği konusunda yapmıştım bu sunumu. Sunumu Muratçım ee, biraz buna girelim artık. Yani ne olduğunu anlattık. Tamam. Nasıl güvenli olacağız onun konusunda. Nasıl nasıl güzel bir proje yapacağız? Ee, elektronik imza projelerinde geçmişte ne yazık ki çok proje başarısızlıkla sonuçlandı. Bir Hı. sürü bir sürü proje tam hayata geçmeden iptal edildiği bir takım projeler hayata geçti ama kimse bundan bir şey anlamadı. ...ve bir takım dersler alındı bundan... ...ben de sunuşta şey yapmaya çalıştım... Yani ...artık elektronik imza... ...çok gündemde herkes... ...aman bizim de elektronik imzamız olsun diye kurumlar... ...düşünüyorlar... ...aman bu projeleri yaparken şuna şuna dikkat edin... ...diye bir sunuş yapmıştım... ...aslında biraz ondan bahsedelim istersen... Tamam, O şun, şular neler yani... <gülüyor> ...şular neler... ...birinci ve en önemlisi şu... ...gerçekçi beklentilerle... ...projeye başlamak... ...çünkü... Bu geçmişte olan bir şeydi. Ben bilgisayar dünya hayatına ilk başladığım zaman insanlar bilgisayarı bir e, sihirbaz gibi görüyorlardı. Bilgisayar gelecek bizim hayatımız çok güzel olacak. Bilgisayar gelecek bizim, benim verimli çalışmayan şirketim, kötü çalışan şirketim, e, düzgün satış yapamayan şirketim bilgisayar sayesinde kalkınacak gibi düşünceler vardı. Bu şu anda bize çok komik geliyor ama ben bunu çok net hatırlıyorum. E, böyle beklentilere sahip olduğunu yöneticilerin. Şimdi de ne yazık ki elektronik imza ile ilgili benzer bir beklenti var. İşte biz çok internetle ilgili bir şey yapamadık. Bilgisayarla ilgili bir şey yapamadık. Ama şu elektronik imzaya bir geçelim. Bizim de artık elektronikleşmiş olalım. Biz de internetleşmiş olalım. Biz de artık elektronik ticaret yapalım diye bir düşünce var. Avrupa Birliği'ne girişte katkısı olabilir. Kesin yani elektronik imzamız varsa kesin Avrupa Birliği'ne gireriz. İşte zaten benim de bahsettiğim bu birinci madde en önemli madde bu. Beklentilerimizi doğru belirlemek, doğru yoldan çıkıyor olmak. Ee, burada da aslında biraz şöyle bir şey var. elektronik imza sayesinde girer miyiz onu bilmiyorum. Ama e, daha önce hiç e, internetleşmemiş, e, bilgisayarlaşmamış, bilgisayarlaşmayı tabi e, sadece muhasebe programında bilgisayar kullanmak olarak görmüyorum. Çok daha yaygın anlamda bundan yararlanmayan anlamında söylüyorum. E, kurumların elektronik imza sayesinde e, çağ atlamaları mümkün değil. Hı hı. Çünkü elektronik imza Bizi elektronik ticaretleştirmiyor. Hı hı. Elektronik imza bizim zaten var olan e, yapımıza e, yeni bir katman ilave etmemizi sağlıyor. Evet. Yeni bir güvenlik katmanı ilave etmemizi Ve sağlıyor. zaman kazandırıyor. Zaman kazandırıyor. Çünkü niye? Biz bugün aslında e, elektronik ticareti yaparken şu anda zaten yapabiliyoruz. Elektronik imza kanunundan önce de yapabiliyorduk. Ama ne yapıyorduk? Önce gidip karşılıklı birer sözleşme imzalıyorduk. Belki bunu noterden de onaylatıyorduk. Arkasından o sözleşmeye bağlı olarak elektronik ticaretimizi gerçekleştiriyorduk. Hı. Elektronik ticaret kanunu ve e, gerçeği bizi şuraya getiriyor. Artık o ilk sözleşmeyi imzalamak zorunda değiliz. Dolayısıyla eğer ben İstanbul'da ticaret yapan bir kobi isem ve işte ürettiğim yedek parçayı ben e, Vana satmak istiyorsam. Artık İstanbul'dan birinin Van'a ya da Van'dan birinin İstanbul'a gidip gelmesi evrak değiş tokuşu için kure yolu beklememiz gerekmiyor. Yani ıslak imza sorunu ortadan bir Onun anlamda ortadan kaldırıyoruz. kaldırıyoruz. Onun yerine Van'daki kişi sözleşmeyi İstanbul'daki kişiyle karşılıklı elektronik olarak imzalayacaklar. Ve bu kanun önünde geçerli bir sözleşme haline gelecek. Ondan sonra da ticaretimizi yapacağız. Peki çok güzel anlatıyorsun da hep böyle olumlu tarafını anlatıyorsun. Yani ıslak imza sorunu ortadan kalkmış olacak da... Ne gibi sorunlar gelecek? Yani ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Çünkü güvenlik konusundan bayağı beni tedirgin eden bir şey işine açıkçası. İmzam benimdir, ben atarım. Bir e, robotçuk taşıyıp yanımda benim imzanmış gibi şifresiyle ortalıkta dolanmak beni rahatsız eder işine açıkçası. Doğru, bu aslında kredi kartına benzetebiliriz. Geçen programda bahsettiğimiz gibi cep telefonunun sim kartına benzetebiliriz elektronik imzayı. Sen eğer sim kartını ve şifresini bir başkasına veriyorsan, ...onun yapmış olduğu tüm konuşmalardan sorumlu olursun ve bunun parasını telefon şirketine ödemek zorundasındır değil mi? Evet. Aynı şey burada da geçerli ama burada daha da tehlikeli. Çünkü sen elektronik imza atmak için sana verilen cihazı bu bir akıllı kart olabilir, token dediğimiz ufak bir anahtarlık bi biçiminde bir şey olabilir... ...ve onun şifresini yanlıştır bir başkasına verirsen aslında sen genel vekaletname vermiş oluyorsun... Hatta o bile değil çünkü genel vekaletinden ben de en kötü durumda diyebilirsin ki işte sahte e, imza sahte imza değil ama hani güveni kötüye kullanmak hmm. diye sen bir hakkın arayabilsin. Burada güveni kötüye kullanmak yok çünkü bu işi yapan sensin kanun önünde. Hatta o anahtarcının arkasına da şifreyi unutmayayım diye yazarsan artık... çaldırmaya kalır iş <gülüyor> ya da yanlışlıkla bir yerde unutmaya düşürmeye kalır. Bir başkası bunu çok rahat yapabilir ve burada yapabilecekleri senin paranı çalmak vesaire değil. İmza atarak yapabileceğin her şey merasimli olanlar. Hayır. Yani senin için boşanıp evlenemez. Senin adına ama onun dışındaki her şeyi yapabilir artık elektronik imza sahibi. Peki şey konusundaki tehlikeler nedir? Yani bir takım hani bu hacker'lar ya da saldırganlar dediğimiz zihni sinirler var ya her zaman evet. güvenlikten bir adım önde oluyorlar. Onlarla ilişkimiz ne olacak elektronik imzamız olduğunda? Onlar bir şey yapabilirler mi? Şimdi onlar bir şey yapamasın diye zaten bu konudaki kanunu destekleyen yönetmelik ve tebliğ de son derece Sıkı ve katı kurallar var ve bu katı kurallar sadece biz kullanıcılar tarafından değil bize elektronik imzayı sağlayacak olan aracı kurumlar tarafından da ki bunlara elektronik sertifika sağlayıcısı diyoruz ya da onlarla bizim aramızdaki banka devlet kurumu gibi kurumlar diyoruz onlar bu konuda son derece dikkatli olmak zorundalar bir de iyi taraf var eğer onların yaptığı bir hata sonucunda bir zarar söz konusu olursa o zaman bunu ödüyorlar. Bunu Hı. ödeyebilmek için de yine kanun diyor ki sen her elektronik imza için oluşturulacak sertifikada bir sigorta yaptırmak zorundasın ve bu sigortalaşacak. Dolayısıyla bir zarar olduğunda bu sigorta tarafından karşılanacak. Tabii yine de bu bir iş senin de düşünebildiğin bilebildiğin gibi. Peki o zaman biraz daha vaktimiz var. Ben kullanıcılara ne gibi uyarılarda bulunmak istersin? Yani bunun içine şifrenizi aklınızda şöyle tutuna kadar gidebilirsin yani. Çünkü şimdi, burada çok önemli. Şimdi kullanıcılara söyleyecek şeylerim var ama önce izin verirsen bunu yaratacak olan yani kullanıcılara bunu verecek olanlara. Çünkü çoğu zaman çoğu zaman bu bireysel olarak kullanmaktan çok kurumsal olarak kullanmakla başlayacak elektronik imza bir eski olarak işte en fazla dediğim gibi işte elektronik bankacılıkta ve elektronik hisse senedi alış satışında kullanmaya başlayacağız ki orada bile bir aracı kurum var bizim konuştuğumuz ve bize bu elektronik imza atmayı verecek ve öğretecek olan. Onların buradaki beklentileri çok önemli. Burada kullanıcıları son kullanıcıları eğitme sorumluluğu kanunda bile yazıyor. Bu çok detaylı ve çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu işin bir tarafı. Öbür tarafı da şu. İşin şeyini bir tarafa bırakalım, son kullanıcı tarafını. Eğer borsa aracı kurumunun diyelim ya da internet bankacılığının diyelim programında bir hata olursa ve biz bundan zarar görürsek o zaman olay çok daha gri bölgelere taşınmış oluyor. Acaba söz konusu problem ben elektronik sertifikamı ya da im elektronik imza bir başkasına kaptırdığım verdiğim için mi geçerli yoksa uygulamada mı bir hata var? Burada unutmamak gereken şey şu elektronik imza demek. Ek bir takım güvenlik özelliklerinin programımıza eklenmesi demek. Programımızda zaten internet bankacılığı uygulamamızda zaten var olan güvenlik açıklarını kapatmak gibi bir sorumluluğu yok elektronik imzanın. Zaten bunu senin sistemine uygulayan kişi de bunu sağlayacak. Yani ne bileyim antivirüs yazılımını sana nasıl paket olarak getiriyorsa programcın onun gibi bir şey de getirmesi lazım. Getirmesi lazım ama getirmek zorunda değil. Yani elektronik imzayı koydum diye artık benim internet bankacılığım yüzde yüz güvenli oldu diye bir şey söyleyemeyiz. Tabii. Ve burada tabii kurumlara, bankalara, borsacı kurumlarına ya da kendi kurumlarında elektronik imza uygulamak isteyen her tür firmanın bunda çok önemli, farkında olmaları ve buna çok dikkat ediyor olmaları lazım. Peki kullanıcı için söyleyecekleri? Kullanıcı için söyleyeceklerim bunun işte sim kart ve pini. ...ya da imza atma etkisiyle... ...aynı şey olduğunu farkında olmak... ...ve bunu hiçbir şekilde bir başkasına için içinde söylüyorum... ...kaptırmamak konusunda... ...farkında olmak gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Burada... E, ...güvenlik iki yöntemle sağlanmış durumda... ...birbirini yedekleyen. Bir tanesi... ...elimize bizim bir ufak cihaz olacak. Akıllı kart olabilir, token olabilir... ...vesaire. Bir de bunu kullanmak için... ...gerekli olacak olan bir parola... ...pin şifre tarzı bilgi var. Bu ikisi bir araya gelmeden... ...bizim adımıza imza atılamaz... Bu kesin. Ya da bizim başka bir yere attığımız imza taklit edilemez. Dolayısıyla son kullanıcıların dikkat etmesi gereken şey bu ikisini birbirinden ayrı tutmak. Yani hı hı. beynimizdeki ve elimizdekini birbirinden ayrı tutmak. Sen biraz önce söylemiştin. Beynimizdekini elimizdekinin arkasına yazmamak örneğinde olduğu gibi. E, ve dönemsel ve sürekli olarak bu pini değiştirerek yanlışlıkla bir başkasının görmesi sonra da bizim akıllı kartımızı çalarak kullanmasına engel olmak. Peki e, zannedersem önümüzdeki programlarda bu im elektronik imza daha çok gündeme geldikçe bu tür konuları e, konuşacağız senle bu haftalık programımızın sonuna geldik çünkü. Umarım sadece hani biz önlemleri konuşuruz problemleri konuşmayız Ge yaşanmış problemleri devam ederiz. Umarım ben de umuyorum. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar birlikte olmak dileğiyle. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Lostar. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Osman Cevizci. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.